Allah'ın izniyle. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.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 fain asdaqu al-kalam kalamullah wa khayra al-hady hady muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhtasataha wa kullu muhtasatatin bid'ah wa kullu bid'atin evet muhterem kardeşlerim haftalık rutin sohbetimizde inşallah bu hafta Tevhidin üçüncü kısmı olan Tevhidül Esmai ve Sifat Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarında birleme konusunu ele alacağız inşallah. Ee, muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları e, gaybi meselelerdendir ki bu ancak tafsilli bir şekilde ancak Allah'ın kitabı ve Resulü ve Vesselam'ın sünnetinde gelen naslarla, delillerle ancak bilinebilir. Muhakkak ki insan beşer e, Allah Azze ve Celle hiçbir zaman ilim olarak ne yapamaz? ihata edemez. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَلَا يُحَيَتُونَ bihi ilme. Muhakkak ki siz ilim olarak Allah'ı kuşatamazsınız buyurmuştur. <gülüyor> Taha Suresi 110. Ayet-i Kerimesinde. Muhakkak ki Allah'ın eee sıfatları hakkındaki bahsimiz, konumuz Allah'ın e, zatı hakkında e, konuşmamızdan bir bölüm şeklinde olacaktır. Ve yine insan aklı, beşer aklı e, sadece bakmakla Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında tafsili ve bir şekilde ne yapamaz? E, onu anlayamaz. E, eğer her kim Böyle yapmaya çalışırsa yani kendi aklıyla bilmeye çalışırsa muhakkak ki bunda hata edecektir. Ve Allah'ın sıratı müstakim dediği dosdoğru yolundan ne yapacaktır? Sapmış olacaktır. O yüzden isim ve sıfat tevhidinde bir Müslümanın yapması gereken Ehl-i Sünnet akidesinde olduğu gibi e, Allah'ın kelamında yani Allah'ın sözünde ve Resulü aleyhissalatü vesselamın sözünde ne yapması gerekir? Tevakkuf etmesi ve o sözünde durması ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin kendi isim ve sıfatlar olarak ispat ettiği bütün isim ve sıfatlarını yine Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde Allah için ispat etmiş olduğu bütün ve isim sıfatlarına olduğu gibi iman etmesi üzerine farzdır gereklidir. Şimdi, e, kitap ve sünnette gelen birçok deliller Allah azze ve celle için kemal sıfatları olduğunu e, ispat etmiştir. Şimdi bizler e, ilim ve e, isim ve sıfat tevhidini anlatırken bazı ibareler kullanıyoruz. İşte tahriftir, taatildir, temsildir, tekiftir. E, öncelikle isim ve sıfat tevhidinin anlaşılabilmesi için bu tür e, ibarelerin yani isim ve sıfat tevhidinde kullanılan bu tür ibarelerin bu tür ıstılahların özellikle ne yapılması gerekir? Bilinmesi, anlaşılması gerekir ki e, isim ve sıfat tevhidini çok daha güzel ne yapabilelim? Anlayabilelim. Mesela ehl-i sünnetin inancından, isim ve sıfatlardaki inancından bir tanesi nedir? Hiçbir tahrife gitmeksizin. Tahrifin manası nedir? Nas'ı yani an ve sünnetten gelen bir delili, bir ayeti veya bir hadisi lafzi veya manevi manen, mana olarak veya lafız olarak ne yapmaktır? Değiştirmektir, tahrif etmek. Bir yerde Neymiş, bozmak mı? manasına geliyor. Neymiş? Manayı değiştirmek pardon Nasıl olur? Onu biz anlatalım. Evet. <gülüyor> Şimdi ee, tamam. şimdi sadece lafzı değiştirildiği zaman yani bir nas'ın nas dediğimiz zaman Allah'ın kitabından veya Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde gelen deliller. Nas dediğimiz zaman anlaşılması gereken nedir? Yani Allah'ın kitabında gelen veya Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde, yani Vesselam sünnetinde gelen delillere ne diyoruz biz? Nas diyoruz. O yüzden lafzı bir e, nasıl değiştirdiğimiz zaman lafız olarak nedir? Bu aynı zamanda mana olarak da ne yapabiliyor? Değişmesine sebep olabiliyor ki bunu üç kısımda ne yapıyoruz biz? İncelemeye çalışıyoruz. Birincisi lafzi olarak e, değiştirmektir ki bununla beraber manası da ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Tıpkı bazılarının kellemallahu Musa teklime muhakkak ki Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselam ile ne yapmıştır? Konuşmuştur. Bazıla insan, bazı fırkalar, dalalet fırkaları bunu e, değiştirerek yani Allah'u kelimesi yerine Allah'e olarak okudukları zaman yani faili meful yaptıkları zaman konuşan Allah değil Musa ne yapıyor? Olmuş oluyor. Yani mana tamamen tersine dönmüş oluyor. Yani siz Allahu değil de Allah ederek lafzı değiştirdiğiniz zaman yani bir harekeyi ki o zaman Allah Azze ve Celle değil de konuşma sıfatını ne yapmış oluyorlar? Ee, Musa Aleyhisselam'ın e, veriyorlar ki bu da tamamen Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatını yok etme tamamen tahrif dediğimiz bozmaya gidiyorlar. Yani lafsi manayı e, değiştirerek. İkincisi ise lafzı e, tahriftir ki bozmadır ki bununla mana ne yapılmaz? Bozulmaz. Tıpkı bazı insanların Elhamdülillah Elhamdülillah Rabbil Alemin yerine Elhamdülillah yani Du yerine Elhamdül yerine Elhamdül demeleridir ki bu lafzi değişiklikte tahrifte mana e, bozulmaz. Biraz önceki gibi. Yalnız bunu sadece e, cahiller yaparlar. Üçüncü olarak e, manevi tahriftir ki e, bunu zah e, delil e, zahiri manasından çıkartmak ve onu e, mana olarak bozmak manasına gelir. Tıpkı bazı insanların bazı fırkayı dalaletin Allah Azze ve Celle için idafe edilen e, iki el sıfatını kudret veya nimet olarak tevil etmeleri gibi. Normalde bunu kabul ederler. Ama manasını tahrif ederler, bozarlar ve bundan maksat Allah'ın kudreti veya nimetidir derler. Yine Allah Azze ve Celle'nin istiva kelimesini, arşa yükselmesini de istila yani e, denetimi altına aldı veya hakimi altına aldı diyerek istiva değil istila olarak ne yaparlar? Manasını tahrif ederler. Yine Allah Azze ve Celle'nin dahik dediğimiz gülme sıfatını onun sevabı olarak manasını ne yaparlar? Tahrif ederler. Yine başka şeylerde de tıpkı bunu yapanlar da eşare, eşare, eşaire dediğimiz topluluklardır. Ki bunda Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi muhakkak ki bunda Allah'ın isim ve sıfatlarında ilhat dediğimiz yani hak yoldan satma vardır. <gülüyor> ve onlar Allah azze ve Celle'nin kitabında kendisini bahsettiği isim ve sıfatlarını veya Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinde gelen isim ve sıfatlar ne yaparlar? Böylelikler kendilerince tevil ederek manalarını tamamen ehli sünnetin ve Allah azze ve Celle'nin murat ettiği manadan tamamen ne yaparlar? Tahfif ederler, manasını bozarlar ve bunu yaparlarken de ellerinde hiçbir şer'i delilleri yoktur. Yine e, bu şeylerden bir tanesi de tatil dediğimiz e, şeydir ki yani ehli sünnet hiçbir tahrife gitmeden ne yapar? İsim ve sıfat tevhidine iman eder. Tatil dediğimiz zaman bu yani e, tahrif dediğimiz şey ne yapmak? Bir şeyin manasını veya lafzını ne yapmaktır? Değiştirmektir. Bu lafzını değiştirmek olabileceği gibi e, lafzı kalıcı olabilir. Fakat manasında ne yapabilirler? Bozabilirler. O zaman tahrif dediğimiz zaman bozma lafzını veya manasını bozma veya değiştirme manasına gelmektedir. Çünkü isim ve sıfat tevhidini biz anlatırken veya okurken bu kelimeler sıklıkla bizim karşımıza geçeceği için öncelikle bunların ne yapılması gerekir? Çok iyi bilinmesi gerekir. İkincisi Herhangi bir tatile gitmeden isim e, ehli sünnet isim ve sıfat tevhidini ne yapar, ne yapar iman eder. Tatil olmaksızın tatil e, isim ve sıfat tevhidinde inanılması gereken şeylerin inkarıdır bir şeyi tatil etme. Bir şeyi tamamını inkar edebileceği gibi onlardan bazısında ne yapabilir, inkar edebilir. Bunun adı neymiş? Tatil. Ah, tatil. Bildiğimiz tatil mi? <gülüyor> Şu anda hepiniz tatilde <gülüyor> Çocuklar tatilde Bu tatil manasında e, Oradan da akla kalabilir Yani isim ve sıfatlar hakkında inanılması gereken şeylerin isim ve sıfatları tamamını Veya bir kısmını inkar etmeye Ne deniyor? Tatil Manasına geliyor ta'til. Şimdi bu iki çeşittir Bir tanesi tatil külli dediğimiz Yani isim ve sıfatları Ne yapmaktır? Selam tamamını inkar etmektir ki bunlara da ne yapmaktadır? <gülüyor> Eş'ariye dediğimiz fırka Allah evet. Hazreti Celle'nin isim ve sıfatlarının tamamını evet. ne yaparlar? İmkar ederler. Tatil ederler. Evet. Şimdi bir de cüz'i dediğimiz evet. şey vardır ki e, didentiyorum arkadaşlar. Külli dediğimiz tatil yani tamamını inkar edenler cehmiye fırkasıdır. Bir de tatil cüz'i dediğimiz evet. yani e, i̇sim ve sıfatları bir kısmını kabul ettikleri halde ne yaparlar? Kendi akıllarınca 6 e, veya 7 tane kendilerince ispat edilmiş isim ve sıfatlar vardır. Onların bir kısmını inkar eder. Bir kısmını da ne yaparlar? Kabul ederler. O da eşari dediğimiz e, fırkadır. Onlardan bazısı inandıkları şeyleri e, tevil ederler. Bu böyledir derler. Bir kısmında ne yaparlar? Kendi akıllarınca ispat ederler ki bu ümmette kardeşler ilk olarak bu tatil yapan yani e, bir kısmını veya olduğu gibi inkar edenlerden ilki bu ümmetin Cahat İbni Dilhem isimli şahıstır ki bundan sonra e, inkar edenler ya onu ne yaparak e, taklit ederek e, isim ve sıfatların tamamını veya bir kısmını inkar etmişlerdir tahrif bir şey nedir lafzını veya manasını değiştirmektir. Yok, yok Tatil ise tamamını veya bir kısmını ne yapmaktır? İnkar etmektir. İkincisi. Üçüncüsü ise herhangi bir teklife gitmeden ehli sünnet isim ve sıfat tevhidine olduğu gibi ne yapar? İman eder. Teklifte bir şey bir sıfatın keyfiyetini yani nasıl olduğunu, <gülüyor> niceliğini ne yapmaktır? Haber vermektir. Tıpkı bazıların Allah Azze ve Celle'nin eli vardır ama elinden kasıt şudur, şudur veya şöyledir diyerek onu bir şeye ne yapmalarıdır? Benzetmeler yani onun keyfiyetini nasıl olduğunu, niceliğini belli etmektedir. Yine Allah Azze ve Celle'nin nüzulüyle alakalı ki biliyorsunuz Hadis-i Şerif'te Bukhari-i gelen rivayette Allah Azze ve Celle dünya semasına son üçte biri kaldığı zaman nüzul eder iner ki bazıları bu nüzul nüzulü tıpkı bir yağmurun e, inmesi gibi veya şöyle şöyledir diye keyfiyetlendirmeleri de buna ne yapmaktadır? E, girmektedir. Üçüncüsü olarak e, temsil dediğimiz şeydir ki bu da Allah Azze ve Celle'nin bir şeye benzediğini ispat etmeye çalışırlar ki e, Allah Azze ve Cenne'nin elinden kasıt tıpkı insanın eli gibidir demek ve bu e, şeye temsile girmektedir. O yüzden isim ve sıfat tevhidinde kullanılan dört tane ıstılah vardır ki muhakkak bunların ne yapılması gerekir? Çok iyi bilinmesi gerekir ki isim ve sıfat tevhidi çok iyi anlaşılabilsin. Çünkü bu ümmet içerisinde Gerçekten isim ve sıfat tevhidi konusunda birçok fırkanı yapmışlardır. Maalesef sırat-ı müstakimden, dost doğru yoldan ayrılmışlar ve ehli sünnet çizgisinden tamamen ayrılmışlardır. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde olsun veya hadisi şeriflerde olsun Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle kendisini nasıl tanıtıyor ise veya Resulü aleyhissalatu vesselam Sünnetinde Allah azze ve celle'yi nasıl tanıtıyor ise herhangi bir tahlife, tatile, teklife veya temsile gitmeden olduğu gibi ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. Nitekim sahabeden bu yana ondan sonraki gelen e, çağ ve ondan sonraki gelen çağ dediği Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın en e, hayırlı çağ benim zamanımda yaşayan sahabeler, ondan sonra gelenler ve ondan sonra gelenler diye saydığı 3 çağ hep bu şekilde isim ve sıfat tevhidine ne yapmışlardır? Olduğu gibi kabul etmişler, iman etmişlerdir. Birincisi neydi? Tahrif. Tahrif, Tahrif. Tahrif neydi? Bir şeyin lafzını veya manasını değiştirmek. Değiştirmek. değiştirmek. İkincisi neydi? Tatil. Tatil. Tatil. Yani ne yapmak? Bir kısmını, bir kısmını, bir kısmını inken, veya bir tamamını inkar, inkar etmek. Oluyor. Üçüncüsü tekkif. Bir sıfatın keyfiyetini nasıl olduğunu yani Allah Azze ve Celle'nin eli şöyle şöyledir gibi tekkife yani nasıllığına, niceline gitmektir. Üçüncüsü de temsildir. Allah'ın eli haşa insanın eli gibidir demek nedir? Temsil manalarına gelir kardeşler. Şimdi bunların e, inşallah bilindikten sonra yok. Allah Azze ve Celle'nin bazı sıfatlarıyla alakalı kısımlar vardır ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatları zatî sıfatları ve fiili sıfatları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarına gelince zatî ile alakalı olanlar geçmişten burada e, geçmişten bu yana devam de, de, tamam. Allah Azze ve Celle'nin zatında devam edecek olan sıfatlardır ki bunlar ilim gibi, kudret gibi, hayat e, işitme, görme, yüz ve eller gibi e, sıfatlar ne yapmaktadır? Bu kısma yani Allah Azze ve Celle'nin ile alakalı olan kısımlara girer. Bir de Allah Azze ve Celle'nin e, fiili olarak e, sıfatları vardır ki bu da Allah Azze ve Celle'nin dilemesini ve Kudresine, kudretine bağlı şeylerdir ki dilerse Allah azze ve celle bunları yapar dilerse ne yapmaz yapmaz bunlar da tıpkı gelmek Allah azze ve celle'nin semadan nüzul etmesi inmesi öfke <gülüyor> sevinmek gülmek gibi e, nelerdir bunlara girmektedir ki bunlar da Allah azze ve celle'nin ihtiyarı dediği e, sıfatlar e, arasına girmektedir Şimdi inşallah Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlarından, ilahi sıfatlarından e, birkaç tane örnek vermeye çalışalım. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatı yani yüksekte olması sıfatı ki bu da iki kısma ayrılmaktadır. Allah'ın e, zatının ulu olması veya sıfatının ve sıfatının ulu olması şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatlarına gelince... Bunun manası da muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin en kemal ve en yüce sıfatları vardır. Yine zat olarak e, ulu sıfatına gelince bunun manası da Allah Azze ve Celle zatı ile bütün mahlukanın yani yarattıklarının her şeyini nedir? Fevkindedir, üstündedir ki buna Allah'ın kitabı ve Resulü aleyhissalatu vesselamın kitabıdır. E, gelen deliller bunu ispat etmektedir. Şimdi bununla alakalı yani Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatıyla alakalı muhakkak ki e, Allah Azze ve Celle yarattıklarının tamamen üstündedir. Ki ayet-i de Nahl suresi 50. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle يَخَافُونَ, من رب, يخافون رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Şöyleyelim. <gülüyor> Burada Allah Azze ve Celle onlar fevlerinde yani kendi üstlerinde olan semada olan Allah Azze ve Celle'den korkarlar buyurmuştur. Ee, yine Allah Azze ve Celle Zatıyla semada olduğuna dair Bakara suresi 255. ayet-i kerimesinde وَهُوَ الْعَل۪يُّ azim Muhakkak ki o yüce olandır, azim olandır buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Yine insanoğlu en şerefli yeri olan yüzünü, alnını secdeye getirdiği zaman orada ne söyler? subhane Rabbiyel ala Yüce olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim diyerek ki biliyorsunuz insanların Allah Azze ve Celle'ye en yakın olduğu yer namazda secde yeridir buyurur. Ve orada ne yapın? Duaları çoğaltın buyurur. Yine onun e, uluv sıfatıyla alakalı Allah Azze ve Celle'nin semada olduğuna dair diyor ki Allah Azze ve Celle Tebareke suresi 16. ayet-i kerimede e men Sizin göktekinin sizi yere batırmasından emin mi oldunuz buyurur Allah Azze ve Celle. Yine buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette ki kendisi bir savaştan sonra ganimet mallarını dağıtmış ve birileri bundan rahatsız olarak e, birilerine verdiği ve birilerine vermediği sakınca, e, iddiasıyla buna karşı çıkmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de <gülüyor> Ben gökte olanın emini olduğum halde siz bana güvenmiyor musunuz diye ne yapmıştır? Allah Resulü Selam bu şekilde serzenişte bulunmuştur. Yine Allah Azze ve Celle arşının üzerine istiva etmiştir ki Taha Suresi 5 ve diğer ayet-i kerimelerde Er-Rahmanu alel arşi istiva muhakkak ki Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiştir buyurmuştur Allah Azze ve Celle kitabında. Yine eee Şefaatle alakalı hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kıy e, e, kıyamet günü şefaatimle alak alakalı ben diyor cennetin kapısına gelirim ve benim için açılmasını isterim. Daha sonra Rabbimin yanına gelir ve onun e, o bir kürsüsünün veya selerin üzerine olduğu halde onun önünde secdeye kapanırım buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine her şeyin Allah'a yükselmesi de Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatıyla alakalı delillerden birkaçıdır. Ve buyurur ki Allah Azze ve Celle Me'aruz suresi 4. ayeti kerimesinde Te'rucu'l-mela'iketu ve ruhu ileyhi. Muhakkak ki melekler ve ruh yani Cebrail Aleyhisselam ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'ye yükselirler. Yine buyurur ki Allah Azze ve Celle اَلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الْتَيِّبِ Muhakkak ki güzel kelime Allah Azze ve Celle'ye yükselir buyurmuştur. Yine Miraç hadisinde de olduğu gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, dünya semasından ta yedinci semaya kadar ondan sonra da Sidretül Münteha'ya çıkmış. Ki burası 7. semanın da üzerindedir. Orada Allah Azze ve Celle ile konuşmuş ve Allah Azze ve Celle de kendisine 5 vakit namazı farz kılmıştır. Yine Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatıyla alakalı olarak Cibril Aleyhisselam'ın Kur'an'ı ne yapmasıdır? Allah Azze ve Celle'nin katından indirmesidir. Yine makul olan yani akılla bilinir ki nüzul her zaman nedir? Yukarıdan aşağıya olan bir şeydir. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, walledine yu'minuna bima unzile ile kevama unzilemin kablik. Allah Azze ve Celle Bakara suresi dördüncü ayet kerimede müminlerin sıfatlarını anlatırken buyurur ki onlar öyle müminlerdir ki kendilerini indirdiğimize ve kendilerinden önceki indirdiklerinde ne yaparlar kesin kez iman ederler. Yine buyurur ki Allah Azze ve Celle Nah'ın suresi 102. ayeti kerimesinde قُلْ نَزَّلَهُ رُوْهُ الْقُدُسِ رُوْهُ الْقُدُسِ De ki muhakkak ki Rabbinden ne yapmıştır? Ruhul Kudüs onun kalbine indirmiştir. Yine Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatıyla alakalı olarak e, her gece e, Allah Azze ve Celle'nin dünya semasına inmesidir ki Bukhari'de gelen gelinciği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki <gülüyor> <gülüyor> Yenzilu Rabbuna tebaraka ve teala kulle ile ila sema'id dunya. Muhakkak ki Allah azze ve celle her gece gecenin son üçte birlik bir zaman kaldığı zaman dünya semasına iner. Ondan sonra der ki diyor kim bana dua eder ki ben ona ne yapayım? İsticabe edeyim ona icabet edeyim. Her kim benden bir şey isterse ne yapalım, ona vereyim. Her kim benden mağfiret isterse onu bağışlayayım ki bu ta ki fecir doğuncaya kadar devam eder. Yine Allah Azze ve Celle'nin onun sıfatıyla alakalı olarak Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye i̇bn Hakem'in e, altında bir cariyesi var koyun güden ve bir gün o kendisi oraya gittiği zaman koyunlardan bir tanesinin e, bir kurtun kaptığını görüyor ve cariyesine yani hizmetçisine kölesine bir tokat vuruyor. Bundan dolayı çok aşırı pişmanlık duyuyor ve Allah Resulü Selam'a gelerek haber veriyor. ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o cariyeyi köle kadını çağırıyor. Ey Allah Allah nerede diye sorusuna cariye Allah sema. Muhakkak ki Allah semadadır. Cevabını veriyor. Ve Allah Resulü ben kimim dediğinde sen Allah'ın Resulüsün diye cevap veriyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu azat et. Muhakkak ki o bir müminedir. Cevabını veriyor. Yine ulu sıfatıyla olarak, alakalı olarak insanın hissi olarak yani içten gelen bir duyguyla her zaman ne yapmasıdır? Ee, Allah Azze ve Celle'yi semada aramasıdır. De Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat günü insanlara hutbe verirken diyor ki: "Entum tus eluna anni. Fe ma entum qailun? Sizler kıyamet günü benden sorulacaksınız. Sizler ne diyeceksiniz?" diye sorduğunda onlar diyecekler ki biz şehadet ederiz ki muhakkak ki sen Allah Azze ve Celle'nin senin üzerine düştüğü senin üzerine verdiği seni görevlendirdi risaletini yerine getirdin bize bunu ed eda ettin ve bize nasihat ettin derler bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağını yukarı doğru kaldırır ve hareket ederek hareket ettirerek şahid ol ya Rab ol ya Rab. diyerek üç kere bunu söyler Muhakkak ki Allah Azze ve Celle yedi semanın e, üzerindedir. Yine e, Bukhari'de gelen rivayette e, Sa'd ibn-i Muad radıyallahu an e, kendisi bir savaştan dolayı e, hakem tayin edilmiş. Ve bu esnada kendisi savaşan insanların, savaşa katılan insanların öldürülmelerini, Çocuklarının ve eşlerinin de e, esir olarak alınmaları hakkında hüküm vermiş. Bunun üzerine de Allah, e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki sen onların arasında yedi göğün, e, yedi göğün üzerindeki Allah Azze ve Celle'nin hükmüyle hükmettin diyerek ne yapmıştır? E, Sa'di ve i Muad'ın ne şekilde hüküm verdiğini beyan etmiştir. Bu Allah Azze ve Celle'nin ulu yani yüksekte olduğunun Arşının üzerinde olduğunun delillerinden birkaçıdır kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir tanesi de kelam sıfatıdır. Ki Allah Azze ve Celle dilediği şekilde, dilediği kimseyle ne yapmıştır? Ee, konuşmuştur ki Allah Azze ve Celle ve Musa teklime. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselamla konuşmuştur buyurur. Ve yine buyurur ki Allah Azze ve Celle ilk resullü faddalna ba'dhum ala ba'd azze ve celle bazı resulleri peygamberleri bazısına ne yapmıştır üstün kılmıştır minhummen kelleme Allah kimisiyle Allah azze ve celle ne yapmıştır konuşmuştur ve rafa'a ve bu şekilde de bazılarının bazısına göre derecesini yükseltmiştir buyurur Allah azze ve celle yine buyurur ki Allah azze, Allah azze ve celle Kehf Suresi 109. ayeti kerimesinde قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا Şayet diyor e, denizler mürekkep olsaydı ve e, Rabbimin kelimelerini de yazmaya çalışsalardı muhakkak ki Rabbimin kelimeleri bit, e, bitmeden önce ne yapardı muhakkak ki o denizler Biterdi buyurmuştur Allah Azze ve Celle Kehf suresi 109. ayeti kerimesinde. Yine Bukhari'de gelen rivayette Ebu Sa'id Ebu Sa'del Hıdri radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden ne diyor ki Allah Resulü'nü selam Allah Azze ve Celle e, kıyamet günü şöyle buyurur. Ey Adem, Adem der ki ya Rabbi buyur emrine amadeyim. Ve ona bir saft bir ses ile ne yapar nida eder ve der ki Nar <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki Allah Azze ve Celle sana zürriyetinden bir grubu çıkartmanı insanları çıkartmanı emreder. Adem der ki ya Rabbi o cehennemden çıkartılan grup kimlerdir veya kaçtır sayıları nedir? O da her bin kişiden 999'u diye buyurur. Allah Resulü Allah Azze ve Celle Aynen. O zaman e, öyle bir andır ki diyor o zaman e, hamile kadın karnındaki çocuğu düşürür. Çocuk e, birdenbire saçları beyazlaşır ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş olarak görürsün buyurur. Fakat muhakkak ki Allah'ın azabı çok şed e, şedittir. Ve bu sahabenin üzerine ağır geldi ve o cehennemde kalan bir kişi kimdir diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlardır. Yine Cabir ibn Abdullah ibn Unis rivayetinde muhakkak ki Allah Azze ve Celle kullarını çıplak bir şekilde yaratır. Yani anadan doğduğu bir şekilde kıyamet günü yaratacaktır ve ondan sonra onlara bir ses ile Onların uzaktan duyabileceği bir sesle onlara seslenir tıpkı onların yakından duydukları gibi ve melik olan benim de yan olan benim buyurur Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Cellenin kelamından bir tanesi nedir? Kur'anı kerimdir. Hiç şüphe yok ki Kur'an ı kerim Allah Azze ve Cellenin kelamıdır. Ki buyurur ki Allah Azze ve Celle. hatta yesma kelam Allah. O kafirlere ne yap? eman ver. Yanına gelmeler için ne yapsınlar? Allah Azze ve Celle'nin kelamı olan kelamını yani Kur'an-ı Kerim'i duysunlar. Senden ne yapsınlar? Öğüt alsınlar. Nasihat alsınlar. Buyurur Allah Azze ve Celle. Yine buyurur ki Allah Azze ve Celle Elif Lam mim Tenzilul Kitab la Rayb fihi min rabbil alemin. Bu muhakkak ki alemlerinin Rabbinden içinde hiç şüphe olmayan Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır buyurur. Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim. İsim ve sıfat tevhidini anlama gerçekten e, bir müminin hayatında ki tevhidin olmazlarından, olmazsa olmazlarından bir tanesidir ki Allah Azze ve Celle'yi tanımanın en güzel yollarından ki en güzel yolu budur. Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan aynı zamanda Allah Azze ve Celle'den en iyi korkanlardır. Eğer gerçekten takva sahibi yani Allah Azze ve Celle'den gerektiği gibi şanına yakışır şekilde korkmak ve şanına yakışar, yakışır şekilde Allah Azze ve Celle'yi yüceltmek istiyorsak ne yapmamız gerekir? Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarına sıfatlarını bilmemiz, onun gereğini, gereğince anlamlarını tefekkür, tefekkür ederek, anlamları ile beraber neye delalet ettiğini bilerek ne yapmamız gerekir? Ona göre ibadetimizi yerine getirmemiz gerekir. Nitekim biz duanın ki e, İslam e, dua muhul ibade muhakkak ki du'a ibadetin özüdür, beynidir buyururken Allah azze ve celle en güzel isimler Allah'ındır. Allah'ı onlarla ne yapın? Dua edin buyurur. O yüzden biz her duamızda dua ederken biz ne istiyoruz? Allah'tan rızık mı? Muhakkak ki Allah Azze ve neyi var? Rezzak sıfatı var. Biz rızık isterken Allah'ım sen rezzaksın bana rızık ver. Hastalarımıza veya kendimize şifa mı istiyoruz? Allah Azze ve Celle'nin şafi sıfatı var, ismi var. Onunla ne yapacaksınız? E, şifa isteyeceksiniz. Allah muhakkak ki şafi sensin bize şifa. Allah Azze ve Celle'den bağışlanma mı dileyeceksiniz? O zaman ne yapacaksınız? Allah Azze ve Celle'nin Rahman ve Rahim sıfatıyla isteyeceksiniz. İnsan bunları bildiği zaman ne yapacaktır? Hem e, dünya ve ahiret saadetini daha güzel bir şekilde ne yapacaktır? Yerine getirecektir Allah Azze ve Celle kendisinin Kur'an-ı Kerim'de ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde Haber verdiği isim ve sıfatları Gereği gibi öğrenen ve Gerektiği gibi amel eden Ve biraz önceki saydığımız Herhangi bir tahrif, temsil Tatil veya teşbihe kaçmadan Ehl-i Sünnet'in iman ettiği gibi iman eden ve ona göre Yaşayan kullarından eylesin Amin Subhanakallahumlu bihamdik Allah'ım Allah'ım. ve Bu Elhamdülillahi Rabbil Amin. Evet, razı olsun. olan kardeşim? Ne işin var? Ne işin var? Şükür seni. Hocam bu tatil, tekif, temsil bunları kardeşlerden dört tanesine sorabilir misin? mesela mollalardan bir tanesine sor. <gülüyor>